Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu Ve n'audu billahi min şururi enfusina ve min seyyati amalina Men yehdihillah felâ mudillelah Femen yudlil felâ hadiyelah Ve neşhedü en la ilahe illallahü vahdahu la, illallah, la şerike leh vneshedu anna Muhammedan abdhu ve اما بعد, fyağibadallah ittakulla ve atihu. İnnallah ma al-lazin ittaku ve al-lazinhum muhsinun. Kald Allahü Teala azza ve jel fi kitabihi al-karim. Awdu billahi min ve istehza o bıha, falâ takûdû ma hûm, hatta yahûdû fi hadîsîn gîr. İnkûm ıza mîthlûm, în Allâh jamûl minâfiqîn, velkafirîn fi jehnma cemîa. Sadak Allâhu Ve kâl Allâhu Tâlâ fi ayetîn akr. İstâwiz bîlla. Kâl a tâbûdûna min dûnillâhî, mâ la yinfâukum şeyân, vâla yâturrukum. Üffîn lükum, vâlma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 bir araya getirecektir." Buyurulur. İkinci okuduğum ayeti i kerimede Enbiya Suresi 66 ve 67. ayetlerde mal olarak şöyle buyrulur. İbrahim aleyhisselam, hala size bir faydası ve zararı olmayan Allah'tan başka şeylere mi tapıyorsunuz, dedi. Yuh olsun size ve Allah'tan başka tapdıklarınıza. Hiç mi aklınızı kullanmayacaksınız? Son okuduğum ayette de dikkat edin halis din sadece Allah'a aittir. Onun dışında Allah'ın dışında dostlar, evliyalar edinenler dediler ki biz bu taptıklarımızı Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Allah onların aralarında hükmünü İhtilaf ettiği konular konularda hükmünü verecektir. Allah kesinlikle yalancı ve e, günahkar, nankör insanlara hidayet vermez, onlara e, yardımcı olmaz. Evet, bu ayetler ışığında. E, e, İnsanımızın ne yapması gerektiği ve nelerle meşgul olduğu hususunu ve son haftanın gündeminde olan olayları bir tahlil edelim. Evet, görevimiz Allah'a kulluk yapmak, ona hiçbir şeyi şirk koşmadan, onu razı etmeye çalışan, ibadet dediğimiz, kulluk dediğimiz görevlerimizi yerine getirmek. Bununla birlikte maalesef insanlar yaratılış amacını unutuyorlar ve Allah'a şirk koşan Allah'ı hayatın merkezine koymayan yaklaşımlar sergiliyorlar. İşte peygamberlerin görevi insanların asli vazifeleri olan Allah'a kulluktan uzaklaşmaları noktasında onları tekrar Allah'a kulluğa davet etmek, tağuta kulluktan insanları sakındırmak, Allah'ın dışında egemen güçleri tanımayıp sadece Allah'ın otoritesine boyun eğmeye davet etmek anlamı taşıyordu. Ve bu noktada bütün peygamberler kendi dönemlerinde Allah'ın dışında ister hüküm kaynağı olarak yönetici anlamında tağutları İster Allah'ın dışında e, ibadet edilen, saygı duruşunda bulunulan heykelleri, putları e, reddediyorlar ve insanları her iki anlamda da e, şeytani özelliklerden uzaklaştırmaya gayret ediyorlar. Putlarla ve putperestlerle mücadele ettikleri gibi e, onların e, gölgesinde egemenliğini sürdüren yöneticilere, zalimlere, tağutlara karşı da e, mücadele ediyorlardı. İbrahim Aleyhisselam'ı ele alın. Bir tarafta Nemrut, bir tarafta putlar. İbrahim Aleyhisselam'ın mücadele ettiği temel unsurlardı. Halkla değil, halkı e, ifsad eden e, yöneticilerle ve e, halkı Allah'tan alıkoydukları e, putlarla mücadele etmek peygamberlerin temel göreviydi. İslam hiçbir zaman hiçbir peygamberin döneminde putlarla ve putçularla uzlaşmamıştır. Hangi gerekçeyle olursa olsun putperestliğe en sert tavrı takınmıştır. Dinin özü Allah'tan başka ilah kabul etmemektir. La ilahe illallah'tır. Ki bu İster yönetici anlamında e, Allah'ın hakimiyetini kabul etmeyen kendi kafasından koydukları kanunlarla insanlara zulmeden e, yöneticiler anlamında olsun isterse e, insanların Allah'a ibadet eder gibi e, saygılarını sevgilerini sundukları putlar heykeller olsun İslam hiçbir şekilde hiçbir zaman diliminde bunlarla uzlaşmamış Bunları bütün bedelleri ödeyerek yeryüzünden silmeye gayret etmiştir. Put dediğimiz zaman sadece heykeller akla gelmez ama heykelleri de içerecek şekilde hayatın merkezine konulan Allah'ın dışındaki bütün güç sahipleri akla gelir. Hayatın merkezinde ne varsa kişinin ilah kabul ettiği odur. Allah varsa Allah'tır ilahımız. Yok onun dışında bizim hayatımızı anlamlı kıldığımız, onun uğrunda çok şeyleri feda edebileceğimiz, en fazla değer verdiğimiz, saygın konuma koyduğumuz, sevdiğimiz, korktuğumuz, ümit ettiğimiz ne ise o insanların ilahıdır. Allah'ın dışında böyle bir durum varsa putla putlaştırdığı husustur puttur. Dolayısıyla putlar sadece heykeller şeklinde olmaz. Bazen ideolojiler şeklinde olur. Kapitalizm gibi, komünizm gibi, liberalizm gibi, kemalizm gibi, demokrasi gibi. insanların kendi kafalarından uydurdukları hayat tarzlarına bir taraftan batıl din deriz, bir taraftan da batıl dinlerin, insanların uydurdukları dinlerin birer put olduklarını kabul etmek durumundayız. İşte bu bu tür ideolojiler olabilir veya aşırı şekilde sevilen kendisi için çok şeylerin feda edilebileceği başta para olmak üzere sanat veya sanatçı denilen kesimler spor veya sporun futbol açısından halkı etkileme yönüyle daha öne çıkması yani fanatizm aşırı sevgi birer putlaşmanın örnekleridir. Evet, bütün bunların yanında isterse Allah nazarında önemli bir şahıs olsun, Allah'a ait özellikleri bir başkasına vermek ve Allah'a yapılan tazim gibi aşırı hürmetleri bir başkasına göstermek, yine onu putlaştırmak demektir. İster canlı olsun ister e, ölü olsun ister kendi şahsının önünde olsun ister heykel veya simgelerinin arkasında olsun e, kişinin böyle e, aşırı şekilde saygısını sunduğu e, putlaştırdığı e, durumlar dinin tümüyle reddettiği hususlardır e, bir zamanlar lata meatahubele uzzaya nasıl tapıldıysa ee, başka zamanlarda da insanların e, aynı şekilde bazılarını putlaştırdıkları ve bazı şeyleri yücelttikleri e, maalesef söz konusudur. Ee, putlara ve putçuluğa e, tümüyle karşı çıkması gereken Müslümanlar e, nasılsa peygamberi çizgiden, e, Kur'an'ı esaslardan uzaklaştığında putlarla uzlaşmaya veya en azından onlara tepkilerini göstermemeye, mevcut kurulu sisteme uyum sağlamaya gidebiliyorlar. Söz gelimi ben babamın ne zaman öldüğünü bilmiyorum. Allah rahmet eylesin diyorum. Benim yaşlarda veya işte belirli yaşlarda insanlar babası gibi önemli şahısları kaybettiği zamanı ne saatini ne gününü belki hatırlamıyorlardır. Başka daha dikkat çekici örnek vereyim. Muhammed Aleyhisselam ne zaman vefat etti? Ve vefat ettiği zaman herhangi bir ona karşı bir görev bilincini taşıyor muyuz? Öyle bir ihtiyaç hissediyor muyuz? Ama 10 Kasım'ı saatin 9'u 5 geçtiğini ee, hepimiz ve e, ne yaptılar? Bittin gibi e, vurguladılar. 10 Kasım deyince aklınıza hiç başka bir şey gelmez. Veya saatin 9'u 5 geçmesi. Ki birkaç gün önce değerlendirildiği için e, mevzu ediyorum. Ve hala bizim insanımıza e, bunlar birer ibadet gibi seramoni olarak dayatılır. Sadece okullarda e, 20 milyon civarında ilk öğretim, orta öğretim öğrencisi değil. Sokaktaki, çarşıdaki insanlar, arabalarındaki insanlar bile, e, sokakta iş yapan insanlar bile e, sanırım bu tür ayinlere, ibadetlere, e, devletin silahlı zor bir şey olmadan, e, zorlayıcı bir gücü de olmadan, e, biraz korku, biraz alışkanlık, biraz ne olacak canım sende bir formalite, biraz sevgi, biraz e, uydum kalabalığa hesabı e, ne yapıyorlar? Bu ayinlere iştirak ediyorlar. Yani dinin tekrar edeyim, temel olarak karşı çıktığı en önemli husus putperestlik iken maalesef insanlarımızda bu hassasiyet kalmadı. Türkiye'deki heykellerin parasıyla neler yapılmazdı söz gelimi? Kime ne fayda sağlayacak? Ee, ama hala o heykeller e, önemlidir. Herhangi bir resmi dairede e, onun resmi olmadan e, herhangi bir şey yapılmaz. Bakıyorsunuz kahvelerde efendim herhangi e, berberde, lokantada bile e, heykelin küçüğü olan bir resim söz konusu. Protesto etmemiz lazım en azından. Resim olan bir yerde ben yemek yemem, ben tıraş olmam dememiz lazım. Ama hiç karşı çıkan insanlar olmadığı için sükut ikrardan gelir hesabıyla onayladığımızı gayet doğal kabul etme durumundayız. Hele hele çocuklarımıza hala pazartesi ve cuma günleri heykelin önünde heykel gibi saygı duruşunda bulunma dayatılıyor. Ve kimsenin herhangi bir tepki gösterdiği söz konusu değil. Yani başka İslam adına hiçbir suçu olmasa toplumun bu davranış Allah'ın nazarında gazap edilmeye ve şirk olarak adledilip cennetin yasak edilmesine yetecek bir özelliktir. Allah nasıl muamele eder bilmiyoruz ama nedense hep bunları yadırgamaz hale geldik. Tepkisiz bir şekilde kabullenir duruma geldik. Böyle olduğu için toplumlar gayet rahat şirk toplumu olurlar. Müslümanların herhangi bir tepkisi yok. Bedel ödemekten çekiniyoruz. Ama unutmayalım ki cennet bedellerin karşılığında dünyevi ödenilen bedellerin karşılığında verilir. Bizden öncekiler ne sıkıntılar, ne zorluklara katlandılar o cenneti elde etmek için. Rasulün ifadesiyle etleri kemiklerinden demir taraklarla ayrıldı. Rabbim Allah dediği başka şeyleri Tanrı kabul etmedikleri için, putlara tapmadıkları için ve davalarından zerre kadar ayrılmadılar. Ee, bu tür işkenceler çektikleri halde. Hepimiz اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ cennet ayetini biliriz. Sizden öncekilerin başına gelen sıkıntılar sizin başınıza da gelmeden cennete gireceğinizi mi sanıyorsunuz? Ama biz öyle zannediyoruz. Maalesef öyle zannediyoruz. Bizden öncekiler putlara tapmamak için Ashab-ı Kehf örneğinde olduğu gibi efendim Ashab-ı Uhdud örneğinde olduğu gibi sahabenin Mekke döneminde olduğu gibi ne işkenceler çektiler ne sıkıntılara katlandılar. Bizse hiçbir bedel ödemeden zalimlerin zulmünün terk edilivereceğini bekliyoruz. Ya da İslami haklarımızı lütfedip bize vermelerini bekliyoruz. Unutmayalım ki haklar e, lütfedilerek verilmez. Direnişle, zorla alınır. E, ve ancak o zaman kıymeti zaten takdiri edilir. Bunlar e, gündeme gelirken e, kimilerinizin mümkün ki e, içlerinde korkular e, depreşiyor sadece Allah'tan korkması gereken insanlar olarak sadece Allah'ı tek Rab, tek ilah kabul etmesi gereken insanlar olarak ne tür korkular, ne tür sevgiler içerisinde olduk. O yüzden imanımız bizi Allah'ı razı edecek amellere sürüklemiyor, namazlarımızdan zevk alamıyoruz, mümin olmanın bahtiyarlığını, huzurunu tadamıyoruz. O yüzden bir sürü stres ve bunalım içinde yaşıyoruz. Kazandıklarımızın bereketi yok. O yüzden imanın neşesini taşıyamıyoruz. Çünkü Allah'ın yanında farklı Rabler, farklı Tanrılar edinmeye en azından karşı çıkmayarak tasvip ediyor görünümündeyiz. Çocuklarımıza bu tür uygulamalar yapılırken eleştirmiyoruz bile veya alternatifler sunmuyoruz, mücadele etmiyoruz. Halbuki La ilahe illallah demeden mümin olmak yoktu. Bunu diliyle bilgisayara da söylettirirsiniz. papana da söylettirirsiniz. 10 dolar verin bir kafire de söylettirirsiniz. Ama La İlahe illallah bütün organlarıyla insan söylerse, bütün tavırlarıyla bütün yaşam biçimleriyle söylerse ancak o zaman anlam bulur. Dilla ilahe illallah diyor. El hiç de öyle demiyor. Gönül hiç de öyle bir idrak içinde değil. Davranışlar farklı ilahların kabulü noktasında. Allah insanlardan korkmayın, benden korkun dediği halde biz biz Allah'tan korkuyu geri plana atıyoruz ve günlük hayatımızı adına tedbir koyduğumuz beşeri korkularla meşgul ediyoruz. Sevgilerimiz öyle, korkularımız, beklentilerimiz öyle, davamız, ideallerimiz öyle. Öyleyse nasıl mümin olduğumuzu ispat edeceğiz, nasıl putlara karşı çıktığımızı Sadece Allah'ı yegane Rab ve ilah oğla kabul ettiğimizi kendimize ve çevremize ispat edeceğiz. Allah gizlediklerimizi de açığa çıkardığımızı da, gönüllen geçirdiğimizi de, korkularımızı, beklentilerimizi de bizden daha iyi biliyor. Öyleyse Allah'a kulluk etmek sadece namaz kılarak, cuma namazlarında camilere benimsediğimiz yerlere gelerek, ispat edilmez. Elbette bu da gerekiyor. Mutlaka yapmamız lazım ama sahte ilahları reddetmeden tüm putlara ve putlaştırılan zihniyetlere karşı çıkmadan görevimizi yerine getirmek, Allah'a kulluğumuzu ispat etmek mümkün değildir. Öyleyse öyleyse biz Peygamber'e atfetmediğimiz şeyleri, başka insanlara atfetme durumunda toplum kalırken, çoluk çocuğumuz bütün bunlara muhatap olurken, sistemin gayri İslami olduğunu, bir zulüm düzeni olduğunu, şirkin en büyük zulüm olarak icra edildiğini unutmamalıyız. Bizi Oylarlar, oyalarlarken e, düzenin gayri İslami olarak devam ettiğini ve bizim de yer yer buna karşı çıkmayarak e, düzenden yana tavır aldığımızı, e, bu heykellerin bizim tasvibimizden geçtiğini, e, bizim onayladığımız e, e, şekilde e, karşı çıkmayarak, tavır almayarak, sessiz kalarak, bu e, değerlendirilebileceğini, hepimizin bundan birinci derecede sorumlu olduğumuzu La ilahe illallah'ın putlarla, putlaştırılan heykellerle uzlaşmamak anlamına evvela geldiğini yeniden hatırlayalım ve evvela gönüllerdeki putları kırmaya çalışalım. İnsanlar putlaştırdıkları nesneleri ki bir tane heykelden bir tane şahıstan ibaret değil onu söylemeye çalıştım birini kırarsınız diğerini ikame eder veya tapacak başka putlar bulur ihlas eder önce Allah'tan başka ibadet edilmeye aşırı şekilde sevilip korkulmaya hükümleri baş tacı edilip itaat edilmeye layık hiçbir şeyin olmadığını önce kendi gönüllerimize kendi amellerimize kabul ettirmek sonra çevremizdeki insanlara bu tevhid mücadelesini ortaya koyarak vurgulamak zorundayız. Evet maalesef putperestlik sadece Mekke dönemine has bir uygulama değildi. İslam toplumu diye bazılarının yanlış olarak vurguladığı, e, özellikle içinde yaşadığımız toplumun da en önemli hastalığı, arızası, anormalliği budur. Ve bu yüzden de Allah bize ne yapmaz? Bununla mücadele etmediğimiz müddetçe yardımını topyekün göndermez. Ela inne ahsenel kelam ve eble'an nizam kelamullahi'l melikil azizil allam Kema kal Allah tabaraka ve fil kelam. Ve izah kureyel Kur'an. Festa meola vancetu la ala kimturamun. A'uz bilahi min shaytanir rajim. Bismillahi r-Rahim. Inna dīna in d'allāhi l